Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. E, birçok soru geldi. Hepsini topladım. Bu sorulardan e, şöyle çıkıyor. Yani birçok kardeşlerimiz soruyorlar. İster bayan olsun, ister erkek olsun. Allah razı olsun. Soruyorlar. Diyorlar ki yani birçok sorularından, bir 10-15 sorudan şunu anladım ben. Yani ada bu cime'i. Cinsel ilişkinin adabı nedir İslam'a göre? Onu soruyorlar. Yani birisi birisini soruyor, birisini ben de bunları topladım. Bunun adını verdim. Bu cevabı şöyle vereceğim. Adabı ı nedir? Yani karı koca arasında cinsel ilişkiye girerken bunun adabı var. Bu nedir? Bu sorularda elhamdülillah... E, e, Musulmanların neye ne delalettir? Delalet ediyor ki insanlar dinlerini öğrenmek istiyorlar. Ayıp değil. La haye'e din. Bu mesele ayıp yoktur. İnsan öğrenecek dinini ama soruyu da adabında, üslubunda soracaktır. Bu nedendir? dinlendir. Çünkü bizim dinimiz ne küçük ne büyük bir mesele bırakmamış. Hatta Selman-ı Farisi, Yehudiler Medine'de konuşurlar. Her şey derken Selman Dürdür Resulullahımız böyle dedi. Onu ile alay etmeye başladılar. Dediler ya tuvalete girmeyi de öğretti mi size? Alay ediyorlar. Evet dedi öğretti. Sağ ayağımızdan gireceğiz, soldan çıkacağız. Duası girerken diyeceğiz. Böyle Bismillah çıkarken diyeceğiz. Ne demek ki? Her şey bize dinimiz öğretipti. Cimanın da adabını, ahlakını öğretmiştir. Bunu alimlerimiz de kitaplarda yazmıştır. Şimdi ben bunu özetle, cevap to, teker teker cevap vereceğim. Adet nedir? Birçi olarak. Ama ondan önce cima nedir? Cima cinsel ilişki nedir? hayatın olmasa olmazıdır. Bir şartlarındendir. Bunu Allah Subhanehu Teala insana fıtrat olarak yaratıptır. Bir tane ben diyorum mesela, şehvetliyim, evlenmek istiyorum ya kendine hacim ol, diyemezsin ona. Çünkü bu gerektir. Bir tane nasıl açtır? Yemek istiyor. Yemezsin ona e, sabret. E ne kadar sabredecek? Onun da sınırı var açlığın, sabrın. E bu cinsel ilişkinin de kadın erçekte sabır var. Ama erkek her zaman kadından kat kat üstündür. Bunu Allah böyle yaratmıştır. Onun için allah Teala kadına çok evlilik, erkeke e, erkeke çok evlilik pardon kadına tek evlilik e, şey yapmış. Çünkü erkek çok e, serttir bu konuda Allah böyle yaratmış. Evet i̇bnül i Kayyim Rahimahullah zad Mi'at kitabında zad meadd kitabı Resulullah'ın hayatını anlattığı için yolunu, adabını, ahlakını bütün şeyde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, cinsel ilişki, cima adabı en mükemmelidir. İşte orada da diyor ki hem mükemmelidir onu da sayıyor. E, bu da nedir? <gülüyor> alimler diyorlar ki cinsel ilişkinin faydaları nedir? Önce hıfzın nesil. Nedir hıfzın nesil? Nesli, soyu mukayet olur. Yani Allah Teala bu şehveti bize bırakmasaydı kim mecburdur çocuk yapsın? Hanı kadınlar mecbur mular dokuz ay beklesiler? Çok nadir bulunur. Ben istiyorum canım çekti. Ama bunu Allah Subhanehu ve Teala bu şehveti koymuş. O da mecburluktandır. Sonra diyorlar ki, erçeğin yende kadının suyu bedende kalsa zereli var. tüb da bir günde diyor. Onun çıkması dışarıya lazım. Sonra üçüncü nedir? Bu bir lezzettir. Bu bir sevinçtir. İnsan bununla bir neşeleniyor. Cinsel ilişki. Sonra bir de karı kocanın arasında muhabbeti, sevgiyi bu ne yapar? Cübresidir, besliyor, arttırıyor. Nefse e, sevinç... E, ee, şey yapıyor, e, e, ciritiyor. Ondan dolayı e, cima çok faydalıdır. Tabipler de, doktorlar da bir günde diyorlar, cima'nın faydası var. Onun için evlenmeyen yaşlı insanlar e, bazı konularda, e, e, bazı hastalıklara tutunabilirler. Evet. Ondan sonra tü, bu tubban ama manevi olarak cima'nın faydası nedir? İnsanın gözünü Haramdan keser. Nefsini tutar. İffetini tutar. E, kadın erkek için. Dünya ve ahirette faydası var buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bu konuda e, demiş ki Hübbibe ileyye min dunyakum en nisa ve tib. İmam Nesaiye Ahmet Hakim rivayet ediyor. Bu nedir? Yani bu dünyada bana içi şey çok sevildi. Bir kadın bir de tib. Tib nedir? Perfüm. Bu kadın sevildi bana değil ki kadın şehvet düşkünü. Allah kadını yaratmış erkeği tamamlıyor. Bu çok önemli meseledir. Yani erkek kadınsız bu dünyada hiçbir şeye yaramaz. Kadın da erkeksiz hiçbir şeye yarat. Gözünün önüne koy bir adam bir ada sadece erkek var. ne yarar o toplum? Yani de bir ada sadece kadın yaşıyor içinde. Hiçbir şeye yaramaz o toplum. Bu toplum nasıl tamamlanır? Kadın erçek, kişi birbirini tamamlanır. Bu hayatın dinamitleri, şertleri nedir? Kadın erçektir. Onun için evlenmek şarttır bu konudan dolayı. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Ya meşşereşşebâbi. Ey gençler demiş. Men istatâ minkumul bâ'e fel Kimin imkanı var ise maddi hemen evlensin. Ne için ya Resulullah hemen evlensin? Devam ediyor hadis. Fe innehu agavzul. Lilbasar. Gözü e, şeyde e, haramdan kesmede daha yardımcıdır. Ve ahfadu lilferc. Ferc, hauretini günahtan işlemeden e, mukayyet olur. Ve men lem yastatı' Eğer bir deneniz yapamıyorsa Maddi çeni yoksa fe aleyhi bisom fe innehu lehu ve diyor. Yapamayan cenz ne yapsın? Oruç tutsun çünkü o onu kuru, kuruyucusudur. Bukhari Müslüm. İşte bu çok önemli meseledir. Şimdi evlenmek çok önemli olduğu için evlenmeyi İslamiyet teşvik etmiştir. Erken zamanla. Evet. Şimdi Adab-ı Cima'ya geldik. Adab-ı Cima çoktur. Biz özetle ana çizgileriyle ha hatırladıklarımızı şu anda e zikredeceğiz inşallah. Bu da çok önemlidir. Her Musulman bu zikrettiğimiz adabı Cima'dan önce canlandırması ve yaşaması lazım. Birincisi ihlasun niyeti lillah. Allah Teala için niyet olması lazım. Nedir niyet? Ben niyet ediyorum bu cimadan bu ilişkiden bir zürriyet gelsin bana. O zürriyet de ümmeti Muhammed'i çokalsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir evlenin çoğalın. ben sizinle kıyamet gününde övünüyorum. İşte bu niyetle evlenmemiz lazım. Çinci niyet, iffettin. Ben burada cima yapıyorum, iffetli olayım, gözüm dışarıda olmasın, harama düşmüyorum. Bu niyetleri kalbinde huzur etmesi şarttır Müslüman için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdu İzer'den Ebi Zer Al-Ghafari radıyallahu anhundan bir rivayette İmam-ı rivayetiyle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir gün "Vafi بُضْعِ اَحَدُكُمْ sadaka Bir tane hanımıyla ilişkiye girse o sadakadır. Sahabe şey yaptılar. Dediler ya Resulallah biz şehvetimizi gideriyoruz. Bunda ne sadaka olabilir? Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem اَرَاَيْتُمُ لَوْ وَضَعْهَا fi حَرَام Gördünüz mü eğer onu harama koysa ne olur? Cünah olur. Halalda halal işledi onu. Ne oldu? Halalda işlediyse ne oldu? Ecr kazanır. Haramda işlediyse üzerine günah var mı? E kâne aleyhü vizir Var. Fe kezâlike izâ fil halal, kana lehu Ecr. Halalda ciderse şahvetini Ecri var. Bu bir. Niyet ettik. Bu çok önemlidir. Bunu her ümmette, her musulman bunu yaşaması lazım. İkinci adab-ı cima'ten birisi, karşı tarafta düşman yoktur. Karşı tarafta ne var? Kadın erkek bilmesi lazım. Dünyada en sevcili şahıs bu kişisidir, biri biri için. Çünkü bu evlilik öyle bir mukaddes, şeydi, bağdır ki Allah subhanehu ve teala sen ne baban, ne annan ne çocukların senin her yerini göremez. Her sırrını bilemez ama karı kocanın her şeyini bilir. Her şeyini hiç sınır yoktur aralarında. Onun için karşı tarafta ne var? Senin bu dünyada en sevdiğin Allah kadını erçek için seken olarak yaratmış. Erçeği de kadınsın için himaye olarak yaratmış. Bu çizsi birbirini tamamlar. Bu çizsiyle ev kurulur, toplum kurulur. Allah'ın şeriatı yer üzerinde hacm olur. Onun için bu çizsi sermayesidır. Rabbani toplumun. Ondan dolayı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emirleriyle diyor ki hanımlarınıza yaklaştınız yaklaşmadan önce talattuf yapın. Talattuf nedir? Yani e, güzel söz kadın erçeğe söyler, erkek kadına söyler. Ondan sonra güzel hareketler. Ondan sonra sarılma, öpme hemen, hemen bizim bazı Allah İslah etsin ve versin. Bazı köylüler var. Hemen kadını sanki bir şey gibidir hemen ihtiyacın gidertmeye e, o da nefistir. Onun için bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim Resulümüz eğitimde uzmanların uzmanıdır. Diyor ki hanımıyla cimaya geldin adabındandır. Önce güzel söz söyleyeceksin. Çünkü kadını erçeği gözünden kadın Esir alır. Kadını da erkek dilinden esir alır. Kadın görüntü o kadar önem vermez. Gözü önem vermez. Kulağı önem verir. Eşittiği sözler kadını daha iyi etkiler. Kari, e, koca karisini güzel sözden, kadın da kocasını görüntüden e, hayacanlandırması lazım. Bu şarttır. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Bunu da Adabındandır Cima'nın. Üçüncü adabı Cima arası ilişkisine geldiniz, yatağa girdiniz. He? O arada duasını yapacaksınız. Duası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de var, Müslim'de var. Hadis kitaplarında var. Bizim Hüsnün üstünde de var. Ne diyor? Duası nedir? Bismillah diyeceksin. Elbiseni çıkartan da ne söylüyorsun Bismillah? Sarıldığınız birinizle. Cima yapacaksınız o niyetten. ister öncesinden ister hatırladığın aslında da diyebilirsin bir masuru yoktur Bismillah Allah'ın adıyla çünkü Allah izin vermiş bu cimaya ondan sonra Allah'ın ve cennibine şeytan ve cenni bir şeytan emin nedir Bismillah Bismillah'tan başlıyorum Allah'ın bizi şeytandan kuru ve bize verdiğin nesli de şeytandan kuru dua ediyorsun Resulullah diyor ki. Eğer Allah o gece bir kısmet yazmışsa şeytan hiç onu etkilemez. Yani o çocuk salih doğar. Onun için bizim e, ata sözlerinde bir çocuk çok yaramazıysa ne derler? O çocuğu hazırlamak için ne derler? Bu besmelesiz bir çocuktur. Bak bizim dedelerimiz daha güzel biliyormuşlar demek din. Bu da nedir duası? Sünnettendir, cimai'nin adabındandır. Bir de cimai'nin adabından kadın, karı kocanın arasında dedik sınır yoktur. Sınır nedir? Üç haram var aralarında. Bir, hayz asnasında iki, düburdan ters ilişki üç, nifes asnasında gelmek bunlar haramdır. Onun haricinde Kadın senin tarlandır. Ne şekilde gelsen gelebilirsin. Hiçbir şey yoktur. Yani cimanın şekilleri sınırsızdır. Her şekil cima yapabilirsin. On mu, yirmi mi, yüz mü? Hiçbir mahsuru yoktur. Her şekli kullanabilirsin. Hiçbir mahsuru yoktur. Hepsine şeriat cavaz vermişti. Bir şertle Allah'ın emrettiği yerde. Ayet-i kerimede ne geçiyor Bakara suratında? Nisa'ukum harthun lakum. Fe'tu harthakum enneşeytum. Kadınlarınız sizin ekin tarlanızdır. Kadınlarınıza istediğiniz şekilde yaklaşabilirsiniz. Çünkü e, Mekkeliler, Mekkeliler hanımlarına e, sadece ön taraftan yaklaşıyordular. Hanım sırt üzere yatıyor, erkek yaklaşıyor. Bunun haricinde bilmezdiler. Bu e, Medineliler, Ansarlar, e, Yahudilerden e, bazı şeyleri öğrenmişler. Arkadan kadına yaklaşıyor ama neye? Cima' mahalline yani. Bu, bu şekilde. Bir gün bir muhacir sahaba, bir Ansar hanımla evlenir. O hanım da kocasına bu yolu gösterir. O kocası diksinir. Gider hemen Resulullah'a diyer. E, bu böyle oldu, caiz mi? Or zaman... Bu ayet iner. Çünkü Yahudiler diyorlar ki kadına arkadan cima mahalline yaklaşsan o çocuk bereketsiz olur yani e, sakat olur. Allah Teala bunu yalanladı. Dedi e, o, o, kadınlarınız eçin tarlanızdır. eçin mahalline nereden gelseniz bir mahsuru yoktur. Onun için her ne şekil hareket yaparsa karı koca arasında hiçbir mahsur yoktur. Yeter ki Allah'ın emrettiği yerden yaklaşması lazım. Bu dördüncü adep. Beşinci adep dedik ki bunun tamamlası o da nedir? Kadına her şekil yaklaşabilirsin. Ters ilişki icmaen haramdır. İcmaen haramdır. Çünkü dedi Resul allah Teala Eçin tarlanızdır. Ekin nerede olur? Toprakta olur. Hiç gördün mü bir tane buğdayı betonda eksin? Olmaz. İşte sen ekin tarlan neredir? Allah'ın emrettiği yerdir. Onun için ters ilişki necaset mahalledir. Bir de ters ilişki bilirsiniz. Bir peygamber kavmu Lut onu Allah büyük gazaplen, ye alt üst etti bu mahalleden erçek erçekten ilişkiye giriyordu. Onun için ters ilişkiye de levatas suğra derler. O kubradır büyük ters ilişki. Bu küçük ters ilişki haramdır. Haramdır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mel'unun men ye'tin nisa'e fi mehâşihinne Yani kim mel'undur o hanımıyla ters ilişki yapsa. Bu ebi'un ya i̇bn Uday, Şeyh Elbani'de adab-ı bunu tasih ediyor. Ve birçok rivayet var. Neyle ilgili? Ters ilişkiyle. Çünkü fıtrata ters ilişki aykırıdır. Haramdır, kesin. İnşallah bununla daha fazla sorular da var. Ondan daha fazla dedilleri de inşallah bunları daha zikredeceğim. Altıncı mesele bir karı koca istedi, mesela cima yaptı. Ondan sonra bir de baktı cüclüdür. Bir daha çinciyi yapacaktır. Var mı mahsuru yoktur. Ama burada ne yapması lazım? Adabındandır, sünnettendir. Gitsin bir ebdes alsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim rivayetinde diyor ki şöyle buyuruyor. İde اَتَا اَحَدَكُمْ ehle Bir de ne? Ehli beytine yaklaştı. sonra اَرَادَ اَنْ يَعُودُ Sonradan kendini cüclü gördü. Bir de istedi tekrarlasın cimayı feleyetevazza beynehuma an. cismin arasında abdest etsin feinnehu enşetu fil bu Çinci'de daha ne olur şey olur daha eee güçlenir insan daha dinjo dinç olur neden tubban'da biliyorsunuz insan üzerine su kan dolaşır filan insan temizlenir de bu arada yani namaza ebdes aldığın gibi ebdes alırsın, gelirsin çinciyi yaparsın. Ferz mi? Hayır. Bu sünnettir. Yapsan iyi olur. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Abu Dawud tenesayda هذا eske ve ve atar. Bu daha güzeldir, daha e, temizdir. Ne için? Çünkü insan gider avrat mahallini yekher, el yüzünü ebdes ediyorsun. Sanki yeni bir de geliyorsun. Hem hanım için hem kendin için daha temizdir. Bu da altıncı adeptir. Yedinci adep. Bunu bilmemiz lazım ki eğer kari koca ilişkiye girdi bunların üzerine ne olur? Gusül vacip olur. Gusül vaciptir. Gusül de nedir? Gusül yakanmak. Banyo almak. O da nasıldır onun adabı, banyo alman adabı? Önce banyoya girdin. Önce Avrat mahallini yakarsın temiz. Ondan sonra ebdes alırsın. Normal namazı aldığın gibi ebdes. Ayağını yakamadan başına su dökersin. Üç sefer başına, üç sağına, üç soluna sonra bütün bedenine sonra sağ ayağını sol ayağını yakarsın. Bu gusulun adabidir. Bu gusul ne zaman vacip olur? Bu gusul o zaman vacip olur. Ne zaman erkeğin adabını, e, avrat mahalli, kadının avrat mahalline değdi. Eğer değmese öpüştüler, sarıldılar ama bir şey olmadı, bunda usul vacip değil. Ama değdi hadiste, hitan. sünnet yeri sünnet yerine değse, hadiste öyle geçiyor, ne olur? Usul vacip olur. İmam Müslim'de geçtik gibi. Eğer hitan yeri, hitan yerine değdi yani erkeğin avreti kadın avretine değdi. Bu arada kapı çaldı. Yani bir işin oldu kalktın. Boşaltmadan. Şehvetini cidermeden burada gusül vacip olur. Olur. Çünkü değdi. İster boşalt ister boşaltma. Karı e, erkek aynen hiç fark etmez. İster zekeri ferze e, girsin ister girmesin fark etmez. Yeter için oldu. Değdi ona. Deyse o zaman e, vacip oldu usul üzerine. Su menisi çıksa çıkmasa vaciptir. Bu da hadislerde geçiyor. innemelme me'u minel me' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun için e, Cenabet ghesli vacip olur bu haletlerde. Evet. Sekizinci Adabı nedir? Ee, ha, bir de e, gusul asnasında karı koca bir arada yakanabilir. Bir mahsuru yoktur. Allah'ın nimetine bak ya. Daha fazla bir arada yakanmeleri daha fazla ne yapar? Sevdiği muhabbeti artırır. Edersiniz bu nereden çıktı? Bu da Buhari Müslüm'den çıktı. Hazret Ayşe anamız diyordu ki benle Resulullah bir kapta bir arada yakınırdık. Eskiden bir satılcı bir kap vardır. İçinde maşrabayla su yakardılar. Bizim gibi bu duş yok iyidir. Bir yakardı. Hatta şakalaşırdık. O maşrabayı çekerdi. Ben maşrabayı çekerdim. Ne güzel. Öğreniyoruz resulumuzdan sallallahu aleyhi ve sellem. Sekizinci e, adabı nedir? Eğer bir tane cima yaptı. Ondan sonra yorgundur. Edebilir uyusun. Bir mahsuru yoktur. Uyuyabilirsin. İster gece ise uyursun. gündüzde de olsa uyuyabilirsin. Hiçbir mahsuru yoktur. Uyuyabilirsin. Ondan sonra kalkarsın. Namazın vakti gelirken namazdan önce guslunu alırsın. Ama sünnet nedir? Resulullah Teala diyor ki eğer istersen Resulullah kendisi öyle yaparmış. Cima yaptıktan sonra Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah yakan, yak, yakanmıyorsa, yorgunysa, yani yakanmak istemiyorsa ebdes alır uyurmuş. Bu mükemmelidir. Uyuyada bilirsin. Dokuzuncu, nasıl ters ilişki haram ise, hayz aslasında da kadına yaklaşmak haramdır. Çünkü Bakara yüz girimçinci ayet, وَيَسْأَلُونَكَ anil الْمَحِيثِ Soruyorlar senden hayız asnasında ne yapalım diye huve ada. Kul huve ada. Fa'tazilu nisa'a fi'l mahiz. Mahiz asnasında hayız asnasında adet asnasında hanımlardan uzak durun. Ve la taqrabuhunna hatta yutaharna. Temizlenene kadar onlara yakın düşmeyin. Feiza tatahharna temizlenseler fa'tuhunna min haythu emarukum in Allah yuhibbu at ve yuhibbu al Allah temiz, tövbe edenleri ve temiz olanları sever. Onun için e, hayız asnasında insan ne yapması lazım? Uzak durması lazım. Haramdır çünkü hayza hayız asnasında haramdır şeye düşmesi lazım. E, cimaye düşmesi lazım. Hayız asnasında haram olduğu için düşmemek lazım. Ha bu arada hayız asnasında hanıma yaklaşamazsın. Evet yaklaşırsın. Çünkü Yahudiler Medine'de Hayız asnasında kadının elinden yemek bile yemezler. Yok yaklaşmazlar. Necistir kadın derdiler. Hayız asnasında. Ondan sonra tabii kadınlara tapardılar. Ama o asnada necis derdiler. İslam bunu iptal etti. Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi yapabilirsin hanımınla sadece cime yapamazsın. Onun için hayız asnasında hanımıyla sarılabilirsin, öpüşebilirsin, ihtiyacını bazı yerlerinde girebilirsin, kalça arasında vesaire hiçbir mahsuru yoktur. Sadece şey mahalline yaklaşmasın, aziyet mahalline. O da cima mahallidir çünkü ora hastadır. Orada da tübben de bir günde diyor ki kadından gelen adet kanı çok pis kandır. O insanı hasta edebilir, onun için allah Teala uzak olun. Bir de kadın psikoloji olarak hazır değil onu. Evet, onun için uzak duracaksın. Ama diğer meseleleri yapabilirsin, bir mahsuru yoktur. Eydir bir tane hays asnasında düştü bu şeye, ne yapacaktır? Bunun hiçbir şeyi yoktur, illa ki tövbe edecektir. Çünkü ayetin sonunda allah Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ Tavvabin nedir? Eğer böyle bir hataya düştün, şeytana uydun, direkt tövbe edeceksin. Bu münün kaffarasıdır. Ve yuhubbil mutatahinin Allah temiz olanları sever, hayz mehaline yaklaşmayanları sever. Bak ne diyor? Tavbe edenleri sever ve tahir olanları sever. Alimlerimiz demiş ki fıkıh kitaplarında eğer bir tane hayz kadından sadaka versin. O da bir dinar, yende yarım dinar e, vasayla bir sadaka versin. Bu da bugün de. Yani 10 liraya diyelim tekabül eder. Onun için bir sadaka vereceksin. En azından yani. Böyle bir sadaka ver. Tam da ne kadar tekabül edebilmiyor. Şu anda aklımda değil ama o kadar bir para vermen iyi olur. Vermesen de olur ama önemli olan tövbe edeceksin. Eğer bir bele hataya düştün. Çünkü bu haramdır icma'an. Evet. Onuncu Adabı nedir? E karı koca ilişkiye girerken e, istemiyorlar çocuklar olsun. Çünkü İslam'da ben çocuk yapmıyorum diye haramdır öyle bir şey yoktur. Yapacaksın. Madem evlendir yapacaksın. Ama ne zaman yap, yapma yapmama izni vermiş? Peş peşe geldi. Ana yazuktur süt emziriyor. yapamıyor peş peşe. Buna da alimler İki sene, bazı alimler üç sene ne vermiş? cevaz cayiz, görmüştür. Neden ki sene üç sene? Diyorlar bu çocuk zaten iki senede e, sütten alınır, kesilir. E, bir senede kadın hamile olur, üç sene olur. O zaman bu ca, ca, yani ham, e, şey yapabilirsin, meni yapabilirsin. Ha. Bu konuda da nasıl yaparsın? En güzeli nedir? azildir. Azil nedir? Erkek ihtiyacını bitirirken dışarıya boşarır. O Resulullah zamanında da vardır. Bunu İslamiyet de ikrar etmiştir. Bir bir mahsuru yoktu. Bugün de onun yerine alternatifler var. Lastik var, ilaç var, başka tıbbi meseleler var. Eğer bunların zevpor alıyor kadınlar yan rahmin eee ba, ameliyatla e, bağlıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bunlar eğer tübben yok yoksa bir mahsuru yokuşa, yoktur. Ama bunu tercih etmek daha önemlidir. Çünkü ne için? Ee, e, i̇lla zarurat için. Evet. İlla zarurat için. Bir de azil meselesinde İslamiyet hassas ölçü korumuştur. Kadının da ihtiyacı var. Şehvetini girersin. Azil caizdir bir şertle kadının izniyle olması lazım ki Kadın izin versin çünkü kadın da şehvetini giderti aslında sen kendini çeksen o aziyet alır. Bak İslam ne kadar ince düşünmüştür elhamdülillah. On birinci ve en sonuncu diyelim. Cima'ın adabından karı kocanın arasındaki bütün ilişkiler o odada kalacaktır. Hiç kimse bilmeyecektir. Üçüncü şahıs bilmeyecektir. Hatta Allah Teala bizimle olan meleklere hem yani bizimle olan şeytana bile izin vermiyor. Bu karı koca ilişkisini bilsin. O da ne nesildir? Sen bismillah diyorsun. Melekten şeytan seninle hem gözleri hem kulakları o arada kesiliyor. Ha günah işlesen yazar. Ama senin o ilişkiye girmeyi görmez sadece. Ne şeytan ne melek. Ama şeytan ilişki aslasında seni görmeden vasvasat edebilir. Haram yere git yer. Bunu da edebilir. Anlatabildim mi? Ama Allah izin vermiş o ilişki karı koca arasında hiç çıkmayacak yazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Müslüm rivayetindedür. İnne min şerri nasi menzileten Allah yom vel kıyama. Kıyamet gününde en şerli Allah indinde şahıs kimdir? Bir adamdır. Yafri ile emratihi. Bir karı koca kisi bir araya gelir. Ondan sonra yan karı yan koca kisi birbirinin sırrını gidip arkadaşları için dataylı olarak da konuşması haramdır. Caiz değil. Hiçbir şekilde caiz değil. Bu da haramdır. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki bunlar şeytan gibidir. Bir dişi şeytanlı, erkek şeytan he, nasıl yaklaşsalar birbirlerinin sırlarını açığa uğrarlar aynı olarak gibidirler. Bu da bu Davud'da geçiyor. Ne demektir? Diyor ki bir de nasıl soruyor ki Ya Resulallah e, e, diyor Le'alle raculen yaqulu ma yef'alu bi ehliyi ve le'alle murat tuhbirü ma yef'alu Kisi birbirine haber veriyorsalar yani kadın gelip hanımların yanında konuşuyor. İster direk ister detaylıyorlardan. Biz böyle yaptık. Bu şekil yaptık. Ha? Böyle dedi kocam bana. Böyle yaptı. Yeni de erçek desin. Böyle yaptım. Ee, süstü diyor. Fakultu eyyü wallahi ya Resulullah inne hinne ve Süstü Resulullah. ağrına gitti bu şey. Bir de döndüm tekrar ettim. Resulullah demiş. Yapmayın bu. Bu aynen. Erçek, dişi şeytandan yaptığı gibi yolun ortasında bir şeye benzer. Evet, bu da adab-ı cima'tir. Bunu da Allah izin verse, her musulman bulara e, bu cima adabına ne olsun? E, canlandırsın, yaşasın. Hatta Allah'ın bereketi nesline ve dinine ve dünyasına ve ahiretinde terazide inşallah önüne çıkar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.